Müridin Günlük Vazifesi Ayrıca intisaptan sonra günlük virt olarak şeyhül İsmail bin Mahfuzel-Abbasi, Qaddesallahu esrarahul aliyye günül bağlayan kardeşlerim aşağıdaki istiaze, tesbih ve tehlilleri okumalıdırlar. Yapamadıkları günün ertesinde kaza edebilirler. İmkan nispetinde erkeklere şartım, helal kazanç için alışverişte dürüstlük, Sözde doğruluk, beş vakit tadili erkan üzere titizlikle namaz kılmak, aşağıdaki zikir ve vakit dualarına önem vermek, eserlerimi okumak ve neşretmek, izin verildiyse rabıtaya ehemmiyet vermektir. Kadın kardeşlerime şartım, şeriate göre örtünmek, tadili erkan üzere titizlikle namaz kılmak, kocalarına itaat etmek ve eserlerimi okumaktır. Her iki taifeye de şartım 25 istiğfardan sonra bir Fatiha ve 3 İhlas-ı Şerifeyi ve meşayihinin ruhlarına özellikle Şeyh Abdulhak Halifesi Şeyh Lutfullah ve Şeyh Muhammed Sadaka'nın ruhlarına başladıktan sonra gözler kapalı olduğu halde şu zikirleri yapmalarıdır. Zikirden sonra layıkıyla yapamadım diye tekrar 5 veya 25 kere Estagfirullah demek gerekir ve gözler açılır. 1. Dil ve kalp birleştirilerek normal şuur içerisinde oturulup kıbleye yönelindiği halde 3 kere Eûzu billâhi'l azîm ve bi vechhihi'l kerîm ve sultânihil kadîm mineş şeytânir recîm ve hamzehi ve nefhihi ve nefsihi denilmelidir. Yani kovulmuş olan şeytandan Şeytanın boğazı sıkmasından, şişirmesinden, eşit, kibirliliği taslamayı ilka eden şeytanların şerrinden, yüce ve büyük olan Allah'a, kerim olan zatına ve ezeli ve kadim olan kuvvetine, eşit, uluhiyet ve rububiyet sıfatlarına ve hakimiyetine sığınırım demektir. 2. Üç kere, بِسْمِ اللّٰهِ الَّذ۪ي لَا يَضُرُّ مَعَاسْمِهِ Yani, yerde ve gökte isminin okunması halinde hiçbir şey zarar vermeyen Allah Teala'nın adıyla yaşıyorum, başlıyorum. Gerçekte o, işitici ve bilicidir. Yalvarışlarımı işitir ve halimi bilir demektir. Yani ne için okunuyorsa onu niyet etmek, zihinde hazır bulundurmak gerekir. 3. 3 kere Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam Mim Allahu la ilahe illahu huvel hayyul qayyum denilmelidir. Yani Errahman ismiyle dünyada bizi rızkımıza rızkımızı da bize ileten ve Er-Rahim ismiyle ahirette hassaten müminleri esirgeyen, Allah'ın ismiyle yaşıyorum, başlıyorum. Elif-Lam-Mim Allah Teala kendisinden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan, hiçbir ma'bud, eşit, tapınılan olmayandır. O, zatıyla hay ve diridir. ''Tedbir ve takdiriyle bizzat mahlukunu idare etmektedir.'' demektir. Sure başlarında ''Eliflemmim'' gibi yer alan harfler, Allah ile Rasulü arasında sırların şifreleridir. Telaffuzu anında zihninde ''Eliflemmim'' harflerini çadır, kendisini de çadırın direği olarak düşünen mümine, Elif harfleri sığınak ve koruyucu olur. 4 Yine okuyacağı duayı çadır kendini de çadırın direği olduğunu düşündüğü halde 7 veya 11 kere Hasbiyallahu la ilaha illa hu ve alayhi tevekeltu ve hu rabbul azim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim denilmelidir. Yani, Allah bana kafidir, kendisinden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir ma'bud, eşit tapınılan yoktur. Ona dayandım ve O, yüce arşı tedbir eden, kemale erdiren Rab'dir. Ali ve azim Allah Teala'dan başkasıyla günah işlemekten, zararlı şeylerden dönüş, Taat ve ibadet yapmak gücü asla yoktur demektir. 5. Üç kere subhanallahi ve bihamdihi adede khalqihi ve rida'a nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi denilmelidir. Yani kelimelerinin mürekkebi, arşının ağırlığı, zatının rızası ve mahlukunun adedince Allah'a hamd ederim. Eşit överim, tesbih ederim, şanına layık olmayan her vasıftan onu tenzih ederim demektir. 6- Yüz kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen kesira denilmelidir. Yani Allahümme Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve alinin ve ashabının üzerlerine lütuf ve rahmet yağmurları yağdır. Onu ve onları yüceltti. Çokça selam ve selametlerle emin kıl, temizle demektir. 7. Yüz kere Subhanallahi ve'lhamdulillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete, illa billahil aliyyil azim denilmelidir. Yani Şanına layık olmayan tüm vasıflardan Allah Teala'yı tenzih ederim. Ezelden ebede kadar bütün güzel övgüler ona mahsustur. Allah Teala'dan başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir ma'bud, eşit, tapınılan yoktur. Ve Allah Teala en yücedir, en büyüktür. Ali ve azim Allah Ta'ala'dan başkasıyla günah işlemekten, zararlı şeylerden dönüş ve taat ve ibadet yapmak gücü asla yoktur demektir. İlah kelimesinin manası mücerret Tanrı demek değil. Bilakis kendisine tapınılan, mahbub, eşit, ciddi sevilen yahut zatından korkulandır. Allah Teala'dan başkası bu vasıflarla vasıflanamaz. 8. 7 kere La ilahe illallahul halimul kerim denilmelidir. Yani Allah'tan başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut eşit tapınılan yoktur. O kuluna son derece yumuşak muamele edendir ve kerimdir. Yani kulu ihtiyacını ona arz etmediği halde kuluna son derece ikram ve ihsan ederek ihtiyacını giderendir demektir. 9. Yüz kere La ilahe illallah wahdahu la shirikale, Luhul mülku ve Luhul hamdu, Wahu ala kulli şeyin kadir denilmelidir. Yani Allah'tan başka azabından korkulan, zatıyla Yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut eşit tapınılan yoktur. Kendisi bir tektir. Eşit onu birlerim. Ortağı yoktur. Mülk onundur. Ezelden ebede kadar bütün güzel övgüler ona mahsustur ve o her şeye gücü yetendir demektir. 10. Beş vakit namazlardan sonra, üç yahut beş kere, Subhanallah ve bihamdhi, Subhanallah al-Azim ve bihamdhi, Astaghfirullah al-Azim. Denilmelidir. Yani her türlü noksanlıklardan Allah Teala'yı tenzih ederek kendisini üstün ve güzel övgülerle överim. Yine her türlü noksanlıklardan Ali ve Azim Allah Teala'yı tenzih ederek kendisini üstün ve güzel övgülerle överim. Allah'tan günahlarımın bağışlanmasını dilerim, demektir. Duaların altlarında, yani diye yazmış olduğumuz duaların mealleri, yekun olarak zihinde tutularak dualar okunur. Hiç manayı de yapılırsa olur. Lakin sevap azalır. Kalbi zikir olarak lafsayı celal ve La ilahe illallah diye kelime-i tevhidden başka, şeran an varit olan zikirlerin hepsi, kıraat gibi kalp ile dilin birleştirilmesiyle yapılır. Ezan ve kıraat gibi şer'an varit olan bütün zikir ve duaların Arabi telaffuzla yapılması şarttır. Zira zikir ve duaların tesiri Arabi olan lafızlara tahsis edilmiştir. Bunda birçok hikmetler vardır. İki tanesini açıklayalım. a. İleyhi yes'adul kelimut t-tayyibu Güzel kelimeler Allah'ın huzur dergahına yükselir. Ayeti i kerimesinde buyurulduğu üzere kulun ağzından çıkan her kelime muayyen bir anahtar kalıbını alır. Anahtar kalıbı Allah Teala'nın rahmet kapılarının birisini açar ve feyzini celbeder. Mesela, ''Ya Rabbi'' diyen kimsenin ağzından Allah Teala'nın ''El-Rabbu Celle Celaluhu'' ismi şerifi çıkar çıkmaz, Net söylenmesi nisbetinde güzel suret alır, anahtarlaşır. İhlas nisbetinde yer küresinin atmosferinden çıkar yükselir. Allah Teala'nın onunla tecelli ettiği El-Berru Celle Celaluhu ismi şerifinin rahmet kapısını açar. El-Berru Celle Celaluhu ismi şerifinin hazinesinin feyzini, Ya Rabbi diyen kimsenin kalp, ruh ve zihni üzerine akıttırır. Diğer esma-ül hüsna buna kıyas edilmektedir. Özeti, Allah Teala'nın rububiyetine içtenlikle inandığı halde, El-Rabbu ismiyle yalvarana, Cenabı Hak Teala, El-Berru ismiyle, yani bütün lütuf ve ihsanıyla, keremiyle tecelli eder. Kulunu kucaklar, kabul eder. Bu itibarla kulun, El-Rabbu deyişi, Allah Teala'nın, El-Berru ismi şerifinin hazinesinin anahtarı olur. Kendisine vahiy gelmeyen bir kul, hangi zikir ve duanın, Rab Teala'nın hangi rahmet kapısını açacağını bilemez. Onun için zikir ve duaların Arabi telaffuzla söylenmesi şart koşuldu. Şüphesiz istenilen tesire ve vakte bağlı olmayan dualar ise herhangi bir dille yapılabilir. Her insan, kendi diliyle Allah Teala'ya yalvarabilir. Çünkü Allah Teala her dili bilir. B. Arabi telaffuzla kulun ağzından çıkan her bir kelimeden fışkıran nur kıvılcımları, şeytan ve cinlerin üzerine, hatta mikroplara yağar ve yakar, yahut tesirsiz kılar. Bunu da vahiyle şereflenmeyen kul bilemez. Kaldı ki sevap almak da Kur'an ve hadis lafzıyla belirlenmiş olan, zikir ve dua lafızlarına mahsus kalmaktadır. Tercemeler yerlerini tutmaz. Her mümin, iman şuuru içerisinde yatağından kalkarken tekrar yatağına gelinceye kadar yukarıdaki dua ve zikirlerle Rabbine yönelmelidir. Kulun vakit duaları ve zikirle Rabbine yönelmesi kendisiyle yaratıcısı arasında alakadarlık bağıdır. Alakadarlık bağına sarılması nispetinde kul, kabul dergahına çekilir.